فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ عِلْعِلْمِ Bu bilgi sana geldikten sonra hala sana delil getirmeye çalışanlar varsa فَقُلْ تَعَالَوْ نَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ اَنْفِسَنَا وَنْفِسَكُمْ İşte o zaman söyle, işte şunu şunu çağıralım, sonra lanetleşelim diyor. Ne zaman bu bilgi geldikten sonra hala inat ediliyorsa,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 Bak, çok açık söylüyorum. Şu bizim aracılık şiir kitabını getirir misiniz? Şimdi bak bu kitapta bu hocayla ilgili bir bölüm vardır. Sen bu san onu be. Yani ben hayret ettim. Onu yazım kendisine gönderdim. Zaten İstanbul'dayken ben onu Süleymaniye Kütüphanesi'ne getirmiştim. Bir başka örnek başlığı altında olacak. Evet. Buldun mu? Heh.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 Zinada da oluyor. Fakat siz başka derslerinizde bu lanet kelimesine dışlama, dışlanma manası vermiştiniz. Burada beddua mı olacak? Terk etmek mi olacak peki? Zinadaki lanetleşme konusu. Lanetleşme dışlamadır tabi. Şimdi felen ce a fene şeyde orada bir dakika. <gülüyor> Allah'ın laneti dendiği zaman Allah'ın dışlaması demektir. Yani orada koca karısının zina ettiğini söylüyor. Diyor ki, ben gözümle gördüm diyor. Ama şahitlerim yok. allah Teala da orada dört <gülüyor> kere <gülüyor> buna yemin ettiriyor. ''Vallahi innehu lemin lemines sadiqin'' diyor. Yani yemin ediyor, ben doğru söylüyorum diye. Beşincisinde وَالْخَامِسَتَ اَنَّ lanet Allah aleyhi اِنْكَانَ minel الْكَاذِبِينَ Beşincisinde de eğer yalan söylüyorsa Allah'ın laneti olsun. Yani Allah rahmetinden uzaklaştırsın. Rahmetinden uzaklaştırmanın Türkçe'deki en kolay ifadesi dışlamadır. <gülüyor> Öbürü de Allah'ın gazabı diyor. Tabi. Ondan sonra karşısında kadın dört kere şahitlik ediyor. Kendini kurtarmak için ne diyor? ''Vallahi innehu ne minel kâribin'' diyor. ''Vallahi kocam yalan söylüyor'' diyor. Dört keresinde. Burada kadın erkek şahitliğinin birbirine denk olduğu da çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ondan sonra ''Velhamisete'' 5.sinde ''Enne gadaballâhi aleyha ''Allah'ın gazabı kendi üzerine olsun'' diyor. ''İnkâne minel'' minas sadikin kocası doğru söylüyor. Dolayısıyla bunun yani bu burada bir yanlış bir taraf yok. Evet. Allah Resulü'nün yani bu husus şeyde Nur Suresi'nin 6 ve devamı ayetlerindedir değil mi? Evet, 6 ve devamı. Allah Resulü'nün Kur'an ile gönderilmesi yeryüzüne bu dinin hakim kılınması Maide üçüncü ayetinden de anlaşılacağı gibi dinin tamamlanması anlamına gelmez mi? Yok dini zaten Allah tamamlamış. Eliyum ekmelle lekum dinekum. Artık din ta Resulullah zamanında tamamlanmış. Bir eksiği yok. Şimdi bizim gelenekte din eksik kabul edilir. Fıkıh geleneğinde. Yani her zaman söylüyorum efendim şu şuna, şuna karşı çıkıyorsun da sanki öbürüsü iyi mi? Bugün tutuyorlar bir tarafa karşı çıkarken öbür yanlışa sırtlarını dayıyorlar. Kardeşim doğrudan yan olun ki Allah'ın yardımı sizinle beraber olsun. Şimdi şöyle bir şey ilahiyat fakültelerinde okuyanlar hemen hatırlarlar. Usulü fıkhıda şöyle bir ifade kullanılır devamlı. Olaylar sonsuz, naslar sınırlı. Olaylar sonsuz, naslar. Nas denildiği zaman ayet hadis. Bunlar sınırlı, olaylar sınırsız. Sınırlı naslarla sınırsız olaylara çare bulunamaz. E peki arada büyük bir boşluk doğuyor. O zaman bu din tamamlanmış mı? Eksiği var değil mi? Kim tamamlıyor? Hocalar. İşte hocaların tamamladığı din de tanınmaz hale geliyor. Ama ayetleri ayetlerle açıkladığınız zaman, yani Allah'ın açıklamalarına ulaştığınız zaman işte birinci bölümde Mehdi konusuyla ilgili ayetleri de okuduk. Eminim ki zihninizde soru işareti kalmamıştır herhalde değil mi? Evet. İşte bu kadar. Ama siz o ayetleri değil de mehtilikle ilgili bütün hadislerde 90 içinden çıkamazsınız. Çünkü onların her birine duygusallık karışmıştır. Onlar birilerini öne çıkarmak için yapılan şeylerdir. Yani Rasullü gelen ifadeler olsa hiçbir yanlışlık olmaz. Ama uydurma ifadelerdir. Evet, işte. Bu din, Resulullah zamanında tamamlanmıştır. Buna ne bir ilave yapılabilir nece çıkarma yapılabilir. Bunu olduğu gibi hiçbir ilave ve çıkarma yapmadan bütün dünyaya ulaştırma bizim görevimizdir. Şu anda Allah'a çok şükür, bak ben burada konuşuyorum. Bu konuşmayı dünyanın her noktasında isteyen herkes dinleyebiliyor mu bugün? Dün böyle bir şey yoktu. Bak, bu büyük bir fırsatı hep birlikte değerlendirelim. Zer defasında söylüyorum, Cenab-ı Hak bunu buraya nasip etti. Bu bir başka yerde yok. Yani yok, burada şey değil, herkes bunu biliyor, başka yerde bu metodoloji yok. Ayetin ayetle açıklanması başka bir yerde yok. Bu bize inanılmaz bir güç veriyor. İnanılmaz bir kuvvet veriyor. Lütfen güçlerimizi birleştirelim. Birleştirelim yani Allahü Teala ne diyor? Ve atası mu bir <gülüyor> habillallah cemiyah Allah'ın ipine hep beraber sarın, hep beraber olacak ki bir başarı, başarı elde edesin. Lütfen yani hep beraber yapalım. Herkes elinden ne geliyor, onu lütfen yapsın. Yok az çok demeyin ya. Yani. Ne yapabiliyorsanız yapın. Bakın Allahü Teala yardım sözü veriyor. Ya bu, hem dünyalığı var bunun ki hayal edem etme imkanınız olmayacak büyüklükte bir dünyalık. Hem de ahireti var. Evet. <gülüyor> Bazıları Hazreti İsa gelince Hanefi mezhebine göre amel edeceğini söylüyorlar. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi burada Şafii'ler olsaydı derdiler ki yok bize göre. <gülüyor> nasıl olsa gelmeyeceğine göre hiç fark etmez. <gülüyor> evet. Resulullah Necran heyetinden niçin cizye istemiştir? Ve bu cizye hangi devlet adına alınmıştır? قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاَخِرِ Tabii bu ayeti diğer ayetlerle birlikte değerlendirmek lazım. Allah ve ahiret gününe inanmayan, velâ yuharrimûne mâ harramallâhu ve rasuluhu Allah'ın ve, rasuluh, Allah ve rasulunne haram kıldığını haram saymayan velâ yedînûn din haq hak dini din saymayan minel lezîne uûtul kitap, kendisine kitap verilenlerden hak dini din saymayan la, la savaşın Ne zamana kadar? Hatta yuûtul cizye, cizye verinceye kadar. ve humsâhirûn kendileri alçalmış olarak yani bütün iddialarını kaybetmiş olarak cizye verinceye kadar. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'in büyük müdür. O cizye zaten şeydir. Onlara sizin tanıdığınız güvenlik karşılığında verilen bir şeydir yani. Bir güvenliğini sağlıyorsunuz aynı zamanda onlara bu cizye karşılığında. Evet. Ali İmran Suresi 43. ayette şöyle buyurulmuş. Ey Meryem Rükû edenlerle birlikte sen de rükû et. Bu ayet kadınların da cemaate katılmaları konusunda delil olur mu? Elbette ki olur. Kadınların cemaate katılmaları konusunda Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde kadınlar beş vakitte de gelirlerdi. Ve Rasulullah şunu söylemiştir: Allah'ın kızlarını Allah'ın mescitlerinden uzaklaştırmayın ama daha sonra ''Yok efendim işte fitne olurmuş. Ya senin işte bu sözün fitne. Ya bu ne oluyor Allah aşkına? Yani yok fitne çıkarmış. Kadınlar yok gündüz gelemezlermiş gece gelirlermiş. Yani bunlar geçen da söylemiştim. Bunlara göre fitne olmaması için şey yapacaksın. Şehri ortadan ikiye böleceksin, yüksekçe bir sur yapacaksın. Bir tarafta kadınlar, bir tarafta erkekler. Hiç fitne olmaz. Birkaç sene sonra zaten insan kalmaz. Tamam. Bazı cemaatler fitne olur diye kadınları hacca götürmüyorlar. Ben razı, bilirsiniz yani böyle cemaatler var. E peki kardeşim sen niye gidiyorsun? Orada kadın yok mu? Sen sen karını orada erkek var diye gönder, götür götürmüyorsun ya. Yani sen niye gidiyorsun? Sen de gitme. Burada kadın var. Ne kafadır Allah aşkına ya? Evet. <gülüyor> Hocam cami bana biraz uzak. Sabahları gitmek zor oluyor. Yatsıyı da zaten geç kılıyorlar. Ben de evde eşimle birlikte cemaat yapsam olur mu? Bu cemaat yerine geçer mi? eşinle cemaat yaptığın zaman cemaat yerine geçer de camiyle, camide namaz kılma yerine geçmez. Tabi cami başka yani. Camileri asla terk etmemek lazım. Yok efendim bizde bizim imam şöyle, e olsun kardeşim yani bana ne, benden ben kendi namazımı kılıyorum, o da kendi namazını kılıyor. Evet. Bir insan, Kur'an'ı bilmeden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 şeyle sorumlu tutmaz, bilmiyorsan ne yapacaksın? Ancak bildiğin kadarını yapabilirsin. Evet. Fetih Suresinin 29. ayetinde onlar secde izlerinden tanınırlar buyurulmuştur. Bu ifade secdede kalma süremizin uzun olmasını mı gösteriyor? Çünkü bazılarımız şimşek kızında secde yapıyor, bu açıdan doğru mu? Yani bir kere şimşek kızında secde falan olmaz. Şeyde <gülüyor> secdeye vardığınız zaman bir kere orada zikir yapacaksınız. Ne demek zikir? Yani Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacaksınız. Orada zikir yapmazsan secde yapmış olmazsın. Secde anlı yere koymak değil. Anlı yere koymuşken zikir yapmaktır. Zikir yapma, zikir ne demek? Bir bilgiyi kafaya getirerek onu hatırlamak ve düşünmektir. Şimdi, Subhane Rabbiyel diyorsun, Subhane Rabbiyel diyorsun secdede, çok yüce olan Rabbim her türlü noksanlıklardan uzaktır. Bunu düşüneceksin yani. Üç kere bu da bunu tekrarlıyorsun. Bu ister istemez epeyce bir vakit alacaktır. Kafayı kol, koy kaldır, orada bir şey yapmadın kusura bakma öyle namaz olmaz. Namaz zikir için kılınır. E, kalktığın zaman, oturduğun zaman da zikir yapacaksın. Ya Rabbi beni affet dersin iki kere Allahümme affirli, Allahümme affirli ya da üç kere. Ondan sonra tekrar seyze yapacaksın. Yani namazı kılarken böyle içimize, iç, iç, içimize sindire sindire namaz namaz gibi kılmamız lazım. Öyle şey değil. Yani bir keresinde Fatih'te oturuyoruz, Manisa'nın Mehmet Paşa Camii'nde yastıyı kıldık, ben arkaya çekildim, yasının son iki rekatını kılıyorum. Camiye yetişememiş bir adam geldi, ben bir rekat kırana kadar o dört rekatı Yok, bir rekat değil. Ben Rukiye varana kadar dört rekatı bitirdi. Neyse, ondan sonra tabii arkasından iki rekat, arkasından da vitr namazı derken ben iki rekatı bitirdim o arada. <gülüyor> Şimdi sonra adama dedim ki, ya sen neler okudun? dedi, ooo neler okumadım ki? <gülüyor> yani böyle insanlar da var. Maşallah ben bir Fatih'e okuyana kadar sen dört tekat kıldın. Evet. Tur suresinin 24. ayetinin meali hocamız tarafından küçük yaşta ölmüş çocukları etrafta dolaşacak şeklinde verildi geçen hafta. Hani gılman kelimesine. Evet. İlk başta yaratılmış olduğumuz gibi Adam gibi birer yetişkin olarak eğer tekrar diriltileceksek ahirette çocuklar topraktan diriltilmeyip direkt olarak cennette yaratılacaklar diye mi düşünmemiz gerekiyor bu ayete ve bu meale göre? Vay valla! Yahu kardeşim her şeyin istisnası vardır yani bunun şimdi Allahü Teala güluğa ermeden <gülüyor> sorumluluk yüklemiyor biliyorsunuz. ya e, o zaman Bunları cehenneme bırakacak değil, çünkü bir suç işlemiş değiller. E, cennete gitmeleri için de biz ekstradan bir sevapları henüz oluşmuş değil. Dolayısıyla bunlar bu şekilde gidiyorlar. kemâ bede'ekum ta'udun, ayeti kelimesi genel bir hükmü ortaya koyuyor. Dolayısıyla onun yani öyle her şeyin istisnası olduğunu unutmamak lazım. Evet. Çevremizdeki birçok insan küfürlü ve argolu konuşmaları hayatlarına çok fazla yerleştirdiler. Dinimizde bu şekilde küfürlü konuşmaların yeri nedir? Bir uyarı mahiyetinde, bir açıklama. Bakınız, gelen bir ayet var mı? Olacak da ben şu anda. BUNLAA YOHIBUN LAAHUL CHERABI SOWMIN ILLA MAZMIN. doğru. <gülüyor> <tomar>. <gülüyor> o şeyde Maide mi? Maide 148 evet. La yuhibbullahu'l cehre bis su'i minel kavli. allah Teala yani kötü sözün açıkça söylenilmesini istemez diyor. Tamam. İlla men zulim ancak Nisa 148 değil mi? Ha Nisay 148, ha Nisay 148. Nisa 148. Nisa 148 evet. Doğru, doğru. Yanlış söyledik. Maide değil, Nisa evet. La <gülüyor> yuhibbu Allahu el bis-su'i min el-kavli. Allah kötü sözün açıkça söylenilmesinden hoşlanmaz. İlla men zulim zulme uğramış olanlar başka. Yani haksızlığa uğramışsa adam Tabi canı da yanar, orada tutar, bu yapılan yanlışlıkları anlatır. وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا Allah اللّٰهِ ve bilir. Dolayısıyla yani Allah-u Teala bu pis sözlerin açıkça söylenmesinden hoşlanmaz. Başka ayetler de olacaktı ama şu anda aklıma gelmedi. O ayrı bir konu, o değil. Evet. Bey ki bu İsraeliş mi dedim? Ha, ha. evet. Ve kul ibadi, يقول الذي يحسن. Evet, orada diyor Allahu Teala kullarıma söyle. Sözün en güzelini söylesinler. Konuşurken en güzel şeyi söylesinler. İnne şeytane yenzu beynehum. Çünkü şeytan onların aralarını açar. İnne şeytan hekal insan aduv ve mubine, Şeytan insan için çok açık bir düşmandır. Evet. İnternette İslam'da dans var, müzik var, eğlence var deyip Allah'ın yarattığı süsü ve eşyayı kim yasaklıyor ayetini de delil olarak koymuşlar. Gerçekten de bunların Kur'an'da bir yeri var mıdır? Ya böyle kendi keyiflerine göre mana verdikten sonra ne, ne, ne olmaz ki? Size dans müzik bir şey değil. Size bunlar önceki derslerde İsa gelecek, bilmem Mehdi gelecek ya yani milletin milletin ahiretini, dünyasını ortadan kaldıran şekilde dini kullananlar var yani görüyorsunuz. Tanrılığa soyunan insanlar var. Bu gene hiç olmazsa büyük günahlar günahlara götürüyor. Öyle siz ayetlere kendi kafanıza göre anlam verirseniz istediğiniz tarafa gidersiniz ama bunun adı Kur'an-ı Kerim'de kendin Allah'ın yerine koymak olur. Tamam? Şimdi mesela o dediği ayet-i kerimeye bakalım. Tevbe su şey A'raf suresinin 30. ayeti, 31. ayetiydi galiba değil mi? Yoksa 32. 32 olacaktır. Hı? Araf 32. Bak diyor ki Kulları için çıkardığı ziyneti kim haram kıldı? Kulları için çıkardığı ziyneti kim haram kıldı? Allah çıkarıyor kulları için. Şimdi orada söylenenlerin hangisi çıkarılmış? Allah'ın çıkardığı ne var? Orada söyle bak. Müzik, dans. Müzik. Allah mı çıkarıyor müzik, dansı? Eğlence. Allah'ın çıkardığı süslü işte yani tabiatta yarattığı, denizlerde yarattığı, ne bileyim, çeşitli şekillerde ortaya işte altındır, incidir, bilmem şudur budur. Ve tayyibat min rızk ve temiz rızıklar ediyor. Şimdi bu ayet kelimeyi tutar da dansa müziğe delil alırsanız o zaman siz Kur'an'ı kendi keyfinize göre anlamlandırmış olur, kendini Allah yerine koymuş olur. Kur'an-ı Kerim'e göre nas kelimesi nasıl tanımlanmaktadır? Bu tanım içinde hadis de mevcut mudur? Kur'an-ı Kerim'de kitap var ve sünnet var tamam mı? Hikmet. Şey hikmet var evet. Kitap ve hikmet var Kur'an-ı Kerim. Sünnet kelimesini yanlışlıkla söyledim. Sünnet kanun demek. Sünnet daha sonra kullanılan bir ifadedir. Yoksa sünnet bizim anladığımız manada sünnet değildir esasen sünnet kanun demektir. Yani farz manasında gelir sünnet. Ama daha sonra kitabın yanında sünnet diye bir terim ortaya çıkarıldı. Allahü Teala bütün nebi'lerin ümmetlerine kitap ve hikmeti öğrettiğini bildiriyor. Kitap Allah'ın indirdiği kitap işte bu. Bir burada bulunan ayetler vardır. Mesela şimdi burada olan ayetlerde İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak ben vefat ettikten sonra onları görüp gözeten sen oldun diye ayet var değil mi? Ahirette söyleyeceği sözlerden bahsediyor. Şimdi bu açık ayete rağmen birisi tutar da İsa gelecek derse Allah'ın kitabının hükmüne uymamış olur. İşte ve men bir yahkum bima fe ilâ kafirun, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiş olur. Peki bir de hikmet var, hikmet herkesin ulaşabileceği hüküm değil. Ancak ayetleri birleştirdiğiniz zaman ortaya çıkan hükümdür ki, orada hata olabilir. Rasulullah'ın da hata yaptığı yerler vardır. Orada insanlar hata yapabilirler. O biraz daha aşağıda kalmış oluyor ama o hikmet tıpkı işte mesela suyu ambalajlama. Suyu ambalajlarken insanlar hata yapabiliyor mu? Yaparlar değil mi? E şimdi hikmet de hata yapacak diye insanlar hikmetten uzaklaşacak değil ki. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı hataları Cenab-ı Hak bildirmiştir. Hem onun da hata yaptığını öğrenmiş oluyoruz. Tanrı değil insan, tabii ki hata yapacaktır. Hem de bizim de hata yapabileceğimizi buradan anlamış oluyoruz. Yani ulema da hata yapabilir. Ama metodu doğru kullandığın zaman hata sayısı çok azalır. İşte Nas olarak Kur'an-ı Kerim bir de Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği metotla elde edilmiş olan hikmetler vardır. İşte o hikmetlerden Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bize ulaşanlar ki yüallimuhumur kitabe vel hikmet'' diyor. Allahü Teala birçok ayette var mesela Bakara suresinin 150. miydi 151 miydi? Orada da var onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Tamam Muhammed sallallahu aleyhi ve kitabı öğretti dediğimiz zaman kimse sesini çıkarmıyor. Peki hikmet ne dediğiniz zaman bizim geleneğimizde hikmet maalesef kaybolmuştur. Hikmet dedim mi felsefeden başka bir şey akla gelmez. Halbuki hikmet Resulullah'ın Kur'an'dan çıkardığı doğru hükümlerdir. Onlar bize kadar büyük bir bölüme ulaşmıştır. Onu mesela siz tabiatta böyle ambalaçlanmış bir su bulabilir misiniz? insanlar yapar. Dolayısıyla Resulullah'ın çıkardığı hikmetleri de Kur'an'da bulamazsınız. Yani o cümle olarak bulamazsınız ama bütün parçaları Kur'an-ı Kerim'de vardır. Onlardan toparlamış şey yapmıştır. Mesela işte şu suyu ambalajlamak için suyu almışlar, makinaları kuruşa yapmışlar. Bu bunun plastiğini bulmuşlar, üzerinin kapağını şey yapmışlar, kapağın üzerine baskılar yapmışlar değil mi? Bir sürü şeyler alt tarafa baskılar yapmışlar <gülüyor> ve sonda bir ambalajlı su ortaya çıkmış. İşte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri de biraz şu, bir şu ayetin, bir bu ayetin, bir öbür ayetin Allah'ın emrettiği metotla birleştirilmesi sonucu ortaya çıkıyor. Biz de dersimizin birinci bölümünde Cenab-ı gösterdiği o metotta Mehdi'likle ilgili ayetleri birleştirdik bir şey ortaya çıktı değil mi? Dolayısıyla yani kitap dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'dir. Nasıl o? Rasulullah'ın sözleri de eğer ki bize kadar bize karşı, bize karşı kadar ulaşmış sözlerinin büyük bir bölümü doğru sözler. Kur'an-ı Kerim'e karşılaştırdığınız zaman onu görüyoruz. E, uydurma, Kur'an'ı bile ne hale getirdiklerini görüyoruz yani ayetleri bile anlamlarını sağa sola nasıl çektiklerini görüyoruz. O da tabii ki sünnette de bir takım yanlışlar olacak. Yani uydurmalar bir takım karıştırmalar olacaktır. Eh, bizim görevimizde bunları ortaya çıkarmaktır. Bu sıralar hayvanlara işkence olayları arttı, kedi ve köpeklere hiç yürek dayanmayan zorunlar yapılıyor. Bu insanların ahiretteki durumları ve dünya hayatında da almaları gereken ceza hakkında bilgi verir misiniz? Evet şimdi bir kere Allah'ın dini neydi? Fıtrat. Dolayısıyla bizim ne kadar yaşama hakkımız varsa diğer hayvanların da o kadar yaşama hakkı vardır. Zararlı olmaya başladıkları zaman mesela bazen insanlar savaş yaptığı zaman yaşama haklarını kaybediyorlar ya da başka insanı öldürdüğü zaman kendi hayatını kaybediyorlar. Onlar da onun için bazı zararlarla mücadele başka bir şey. Hayvanlara yaşama hakkı tanımamak <gülüyor> tabiatı, hayvanları yok etmek başka bir şey. Avlanma ayrı bir husus, öbürü başka bir husus. Elbette ki bizim hiçbir hayvana işkence yapmaya, hiçbir hayvana e, yanlış davranmaya, onu dövmeye hakkımız yoktur. Bununla ilgili hadisler olacaktı ama da şu anda hatırıma gelmiyor. Bunlar da hak ettikleri cezayı elbette ki görmelidirler işlenen suçla denk bir ceza prensibi vardır, ona göre cezası belirlenir. Evet. Bir erkeğin bir bayanla daha küçük yaşlardayken tanışıp aradan yıllar geçtikten sonra evlenmesi bir kader midir? Yani ölçü manası ne olur? O zaman tanışmasaydın şimdi aklına gelmeyebilir yani, <gülüyor> ama Cenabı Hak'tan yazmıştır diyorsanız böyle bir olay yok. Böyle bir olay yok. Biz bunu defalarca burada geniş geniş anlattık. Onu ilgili videolar dinlerlerse görürler. Anadolu'da eşi vefat eden kadını kayın biraderiyle evlendiriyorlar. Bu uygulama dinimiz açısından doğru mudur? Eğer kadın da erkek de istiyorsa evlenebilir ama onun dışında olmaz yani baskı zorla evlendirme diye bir şey söz konusu olamaz. Kadın da erkek de istiyorsa evlenir, kayınbiraderiyle de evlenir. Başkasıyla da evlenir. Ama istemiyorlarsa hiç kimse zorla evlendirilemez. Evet. Daha önce sorulduysa özür diliyorum demiş tekrar soracağım için. <gülüyor> Seferiylik halinde akşam namazları da mı iki rekat kılınacak? Akşam evet. namazı iki rekat olmaz. Üç rekat olur. Akşam namazı orta namazdır. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman mesela bir ayetten hareketle şey yapalım. Diyor ki İsra 78'de ''Ekimiz salateli ki şems'' ''Güneşin batıya kaydığı vakitte namazı kıl'' Hangi vakit olur o? Öğlen vakti. Bu birinci, ilk vakit. İlâ gasekilleylîli hava kararıncaya kadar. Hava kararıncaya kadar kılınan namaz hangisi oluyor? Yassı. Ondan sonra ve Kur'an el-Fecr ve fecrin yoğunlaştığı vakitte de kıl. O da hangi namaz? Sabah namazı. İlk namaz hangisiydi? Öğlen namazı. Son sabah namazı. Hud Suresi 114'te de aynıdır, Rasulullah'ın bütün hadislerinde de aynıdır. İlk namaz öğle namazıdır. Son namaz sabah namazıdır. Çünkü önce gündüz, sonra gece gelir. Gelenekte tam tersidir. Ve bu insanların zihinlerini karıştırıyor. Peki ilk namaz öğlen namazıysa, orta namaz hangisi olur? Akşam. Öğle ikindi bir tarafta, yaslı sabah namazı bir tarafta ortaya kalır, akşam namazı. Şimdi akşam namazı öyle bir vakitte ki gece ile gündüzün geçiş noktasında değil mi? Gündüz bitiyor, gece başlıyor. Şimdi <gülüyor> bu orta kelimesi her yönüyle orta. Bir, ortası olan namaz. Salatul usta. Salatun lehul mesela, Orta rekatı olan bir namaz. Ortası olan rakam. Bir rekatlı namaz yok. Değil mi? Bir rekattan sonra ortası olan zaten birin ortası yok. Ortası olan ilk rakam hangisi? 3 O zaman mecburen 3 rekat olacak. Hem orta noktada hem ortası olan. Şimdi dolayısıyla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hiçbir zaman akşam namazını 3 rekattan az kılmamıştır. Yani şeylerde de seferde de Bakara 238'de de Cenabı Hak diyor ki ''Hafidhu ala salavat'' ''Namazları koruyun ve salatil busta'' ve orta namazı. Hem orta noktada bulunan namaz, hem ortası olan namaz diye tercüme edebilirsiniz. Hangi ne derseniz deyin, hepsine uyan bir yapısı vardır. Mesela gündüz namazları 8 rekat değil mi? Gece namazları da 8 rekattır. Bir de orta, orta, orta rakamı orta, e e eklediğiniz zaman mecburen 9 oluyor. Ortayı kaldırırsanız gece, gece de 8 8 olur. Yani akşam namazının ortasını kaldırırsanız 2 rekat kalır değil mi? 2 4 de yastığı 6, 2 de sabah namazı 8. 4 öyle 4 2 8 ama or ortası olması için 1 ilave ettiğiniz zaman mecburen 3 oluyor. Yani iyi bir matematikçi bunu bunun matematiğin rahat bir şekilde çıkarabilir. Evet. Hocam kıskançlık ve inatçılık gibi genelde beğenilmeyen özellikler de fıtrattan mıdır? Doğuştan gelir. Şimdi kıskançlık insan insan da hiçbir zaman insanlar ayrılmayan bir özelliktir. Allahü Teala insanı halife olarak yaratmış. Ne demek halife? hep öbürünün elindekine, öbürünün yerine geçme arzusuyla yaratılmış insan. E ben onu kıskanmazsam yerine geçmek aklımdan geçer mi? İşte burada yerine geçmek iki şekilde olur. Birisi hayvanlar gibi olur. Bu çok kötü olur. Yerine geçtiğine de geçeceğine de bin pişman olursun arkasından. Ama birisi de medeni şekilde olur. O zenginleşmişse ben daha çok çalışmam lazım dersin daha çok şey. O alimse ben daha çok çalışmam lazım dersiniz. Her zaman birinciye birinci olmaya şey yaparsınız, odaklanırsınız tamam. Bu sizin gelişmenizin motoru olur. Ama hayvanlar gibi yaparsanız o zaman da büyük bir fitne ve fesat ortaya çıkar. Bu. Normaldir yani insan ormanın tabii şehridir. Bu bunun nasıl yönetildiği önemlidir. İnsan gibi yaparsanız müthiş bir gelişmenin ve ilerlemenin motoru olur. Evet. Ahkaf suresi 15. ayette geçen 40 yaştan ne anlamalıyız? Ne anlayacağız? 40 yaş anlayacaksın, Başka ne anlayacağız? <gülüyor> <gülüyor> Orada çok açık. Hattaydı böyle eşuddahu ve belaghir wa'in Eee o 40 yaşa ulaştığı zaman şöyle şöyledir yani siz 40 yaşa ulaştın şimdi bir gençliğin heyecanlı dönemi vardır bir yaşlılığın bir takım e, bazı psikolojik sıkıntıların olduğu dönem vardır 40 yaşta demek ki tam orta yani genellikle insanlar 80'den 80'de işi bitiyor yani çoğunlukla geçi daha fazla yaşayanlar oluyor ama bunlar istisna 40 demek ki bu işin yani dağın tepesi gibi oluyor. Evet. <gülüyor> vakit bitti herhalde. He, bitti mi? Yani soru var da vakit. Evet. Neyse bir iki tane daha oku. bu. evin evimle ilgili bir soru var. O vakit edecek mi organizasyon ücreti alınması falan? Neyse söyle. başka bir şey. Emin, Emin firması organizasyon ücreti alarak faizsiz ev kampanyaları düzenleniyor, düzenliyorlar. Bu sistem dinimize ne kadar uygundur? Şimdi bu bu arkadaşlarımız şey yapıyor. Yani daha önce dinlemiştik onları. Size 8-10 kişiyi, 15 kişi neyse birleştiriyor. Onların paralarını toplayarak herkese sırayla birer ev alıyorlar. E bunlar da bir hizmet veriyorlar. Bu hizmetten de bir bedel alıyorlar. Bunun yasak bir tarafı yok. Yani, bu gayet normal bir şey. Evet. <gülüyor> tamam. Peki. Sorular bitmiyor ama vakit bitti. İnşallah bir daha ikisininle beraber oluruz. Allah yardımcımız olsun.